Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve vaat Kardeşler hoş geldiniz. esma Hüsna dersine bu dönemin ilk dersine başlıyoruz. Geçen dönemde 54 isim görmüştük. Allah-u Teala'ya Mahsus olmak üzere. Alimlerimiz derler ki İslam'ın üç esası vardır. Bunlar her Müslüman'ın bilmesi gereken şeylerdir. Bir, kul Rabbini tanıyacak. Kime kulluk yapıyor? Kimdir Rabbi? Neye iman ediyor? Bu manada Rabbini tanıyacak. İki, dinini bilecek. İslam nedir? Neyi içerir? Bunu bilecek. Üç nebisi, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyacak. Öğrenecek. Halinin şeklini, ahlakını, efendim yaşayışını, emirlerini, yasaklarını bilecek. Bu üçünü bilmeden Müslüman olması gereken bir Müslüman değildir. Derler. Neyi bilecek? Rabbini tanıyacak, bilecek. Dinini bilecek, peygamberini tanıyacak, bilecek. Müslüman diyen kişilerin üzerine bu vaciptir. Yoksa kulluk nasıl olacak? Bu dersimiz ise Rabbimiz Azze ve Celle'yi tanımanın bir kısmı. Biz Rabbimizin sıfatlarını, isimlerini ve sıfatlarını öğreniyoruz bu dersler. İsimlerini ve sıfatlarını öğrenmenin yolu da nedir? Esma-ül Hüsna dersi yapmaktır. Biz de bu kısımdan olmak üzere yani bir vecibeyi yerine getirmek hususunda bir gayrettir, çabadır bu ders. allah Teala hakkınca öğrenebilmeyi, yaşayabilmeyi nasip etsin. Bu dersin iki tane ismi var, e, öğreneceğimiz, okuyacağımız. Birisi aynı kökten türeme. Nesara, yani suru nasran. Nasır kökünden türeme. Yani yardım etmek e, maslarından türeme. İki tane ismi fail. Birisi en nasır Kur'an-ı Kerim'de kayrun nasirin diye geliyor. Yani yardım eden, yardım edenlerin en hayırlısı, en değerli. Diğeri de en nasir. Nun Sad Ra ile. En nasir. En nasir ismi Kur'an-ı Kerim'de 4 defa geçiyor. Birincisi Enfal suresinde. Kalemu en Allahu mevlakum ni'men mevla ve ni'men nasir. bilin ki Allah sizin Mevla'nız dostunuzdur ne güzel dosttur ne güzel yardımcıdır ne de güzel yardım edicidir Nisa suresi 45. ayette ve kefâbillâhi veliyyâ ve kefâbillâhi nasîrâ buyuruyor allah Teala Allah veli, dost destekçi olarak da yeter Allah nasir yardımcı olarak da yeter. Yardım edici olarak da yeter. Furkan suresi 31. ayette de ve kefa rabbike hadi ve nasira. Hidayet edici, yol gösterici ve yardımcı olarak senin Rabbin yeter buyuruyor Allah Teala. Bir de nasir dilde nasır. Ama bu hayrun nasıril şeklinde yardım edenlerin en hayırlısı en değerlisi, en üstünü manasıyla geliyor. Ali Suresi 150. ayet Belillâhu mevlâkum Bilakis aksine Allah sizin mevlanızdır, dostunuzdur. Ve huve hayrun Ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Şeklinde gelmekte. Peki nasir ve nasır kelimelerinin sözlük manası nedir? Yardımcı olan, düşmana karşı birisine destekçi olan, omuz veren mani gelir sözlükte. Allahu Teala için manası da aynı şekilde. Müslümanlara, düşmanlarının aleyhinde yardımcı olan, destek olan, yardımıyla takviye eden mani geliyor. Bunu İbn-i Cerrahim'e, Allah çok içeriğine fazla girmeden düşmanlara karşı destekçi diye ifade etmiş. Ama Şeyh Sa'di Rahimullah tefsirinde düşmanlarına karşı onlara yardım eden, sakındıkları şeyleri kendilerine açıklayan ve onlara destek olan yardımcıdır diye tefsir ediyor. Yani sözlük manasıyla aynı şekilde kullanılıyor. allah Teala'nın En-Nasir ve nasir isimleri Kur'an-ı Kerim'de. Sözlük manalarıyla aynı. Düşmana karşı yardımcı olan efendim e, sakınlıkları şeyler hususunda da yani kim bir şeyden sakınıyor Allah için? O sakındığı sırada o kula destek olan, destekçilik yapan, efendim onu takviye eden manialarına gelmekte. Peki biz bu iki isme hakkını vererek iman edersek, bunun üzerimizdeki vuku bulacak, cereyan edecek etkisi nedir? Nasıl bir etki doğması gerekir? Birincisi, Allah'ı hakkınca yardımcı olan, yardım eden olarak kabul eden insan Allah'ın desteğine güvenir bir defa. Sebeplere tutunduğu sürece bir korku taşımaması gerektiğini öğrenir. Ona dayanır, ona tevekkül eder. Çünkü yardım Allah katındandır. Bakın, Âl-i suresi 160. ayet. Allahu Teala buyuruyor ki: İy yansurkumullahu فَلَا غَالِبَ Şayet Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yoktur. Sizi yenebilecek, güç getirebilecek kimse yoktur. Ama ne? En yensurkumullah. Allah size yardım ederse وَيْيَخْزُولْكُمْ <gülüyor> Size yardımı keser, yardım etmezse مَنْزَلْ لَذِي يَنْسُرْكُمْ Size ondan sonra yardım edebilecek kimdir? Demek ki yardım Allah katman istenir. Sadece... Evet insanlar birbirlerine yardımcı olurlar. Müslümanlar yardımlaşırlar. Birbirlerine destek olurlar. Ancak asıl yardım kimden istenir? Allah'tan istenir. Yardım Allah katındandır. Yani bir Müslümanın başka bir Müslümana yardımcı olması bile Allah katındandır. Allah yazdığı için, Allah dilediği içindir. Yoksa Allah dilemese insanlar birbirlerine yardım etmezler. Destek de olmazlar veya o yardımlardan yardım çabalarından bir fayda elde edemezler. Öyleyse bunu öğrendiğimiz zaman bize şu gerekir Müslümanlar olarak. Biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? Allah'ın yardımını hak edeceğiz. Çünkü bir başka ayette Allah Teala veke'ne hakka ayna nasrun müminîn buyuruyor Rum suresinde. Müminlere yardım bizim üzerimize bir haktır diyor Allah. Teala. Hak. O zaman biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? Allah'ın mümin kullarına vaat ettiği bu yardımı hak edeceğiz. Çünkü Allah azze ve celle her iman eden kuluna yardım etmiyor. Yardımı hak edebilmek için iman etmek yetmiyor. Takva sahip olmak gerekiyor. Ve ihlas sahibi, samimi niyet sahip olmak gerekiyor. Yoksa yardım gelmiyor. Veya Çeşitli hikmetler sebebiyle Allahu Teala yardımı geciktiriyor. Öyle ki geçmişteki yaşanan bazı e, kıssalardan anlatıranlar Allah Teala. Yere geldikçe bir peygamberden bahseder. Bakara suresine gelir. Ben onunla beraber iman edenler de vardı. Allahu Teala düşmanları sebebiyle onlar öyle bir daraltır, öyle bir daraltır ki derler ki Meta Nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek Allah'ın yardımı? Yani bu kadar eza, bu kadar cefa, bu kadar darlık daha hala gelmiyor Allah'ın yardımı. Ne zaman gelecek? Peygamber söylüyor bunu. Yani sıradan bir insan değil, peygamber söylüyor. Meta Nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Demek ki bazı durumlarda ya kulların eksikliklerinden, iman zaaflarından, takva zaaflarından, eksikliklerinden veya çeşitli başka ki, bu hikmetler neler olduğu hakkında da bazı görüşler var onları da aktaracağım. Bu hikmetler gereği bazen yardım gecikebiliyor. Müslüman umduğu, istediği beklediği anda olmuyor. Daha ileri ilerisefada, daha sonraki safhaya kalacak şekilde Allahu Teala yardımı tehir ediyor, geciktiriyor. Mümin Suresi 51. ayette de diyor ki Allahu Teala Mümin Suresi 51. ayette اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسِلَنَا وَالَّذِينَ fil فِي الْحَيَاةِ ve وَيَوْمَ يَقُوبُ الْاَشْحَادِ Muhakkak ki bizler Resullerimize de iman eden kimselere de dünya hayatında da şahitlerin ayağa kaldı, kalktığı şahitlik yaptığı günle yardım ederiz. <gülüyor> İnna muhakkak ki şüphesiz hiçbir tereddüt yok lafzıyla göre. Şimdi bakıyoruz İslam coğrafyasına Gözyaşı dökülen coğrafya hangi coğrafya? İslam, İslam coğrafyası. Arızına geçen kadınların coğrafyası, İslam. malları talan edilenlerin coğrafyası, İslam. yerlerinden yurtla, yurtlarından sürülenlerin coğrafyası İslam. İslam coğrafyası. Yani orada yaşayan Müslümanlar, değil mi? Bu ezayce faiz sıkıntıyı çekenler. Peki Allahu Teala biz muhakkak dünya hayatında da şahitlerin Şayet gitmek için kalktıkları günde peygamberlere de iman edenlere de yardım ederiz diyordu. Yapmıyor mu gelmiyor mu yardım? Vardır muhakkak değil mi? Yoksa bu yedi düvel bir araya gelmiş. Yedi düvel ne demek? Düvel devletler demek. Yedi büyük devlet o kastedilir. Ama bir darb mesele olmuştur. Yani büyük devletler bir araya gelmiş. Müslümanların başına çöreklenmişler. Müslümanları yer silmek istiyorlar. Güç yetiremiyorlar. Normal şartlarda da güç yetirmeleri gerekmez mi? Evet. Gerekirdi. Bunun benzerleri geçmişte de yaşandı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de en çok kıssası geçen peygamber ve kabile kim? Musa. Musa ve İsrailoğulları. Bakın İsrailoğullarına yeryüzünün en büyük tağutu ve onun kabilesi, halkı Hüküm sürüyor. Onları esir etmişler. Köle edinmişler. Yeri geliyor. Onların erkeklerini kıyıyor. kadınları bırakıyor. Daha doğumdan itibaren. Yeri geliyor. Onları en ağır işlerde kullanıyor. İstediği gibi üzerlerinin tasarrufta bulunuyor. Kesebildi mi soylarını? Normal şartlarda yapması gerekmez mi? Bir gecede mesela şu anki imkanlar çerçevesinde düşünelim. Bir gecede kafasına koyan bir güçlü Devlet bir güçlü oldu. Zayıf bir toplumu yok eder. Edebilir değil mi? E bakın işte Hiroshima'da Nagasaki'de bundan 60 sene önce o o zamanın ve hale hazırdaki bu dönemin Tagut'u Amerika kızdı, kafası bir şey esti Japonya'ya iki tane bomba attı. İki tane bomba sadece. Yüz binlerce insan tek seferde aynı anda öldü gitti değil mi? Yani dileseydi bunu iki taneyle değil de 20 tane atardı. Veya şu an 20 tane atar. Yerle bir eder. Yapabilir mi? yapamıyor. Allah müsaade etmiyor. Müslümanlara Allah yardım ediyor ki, Müslümanlar bunca topluluğun birleşmesine rağmen hala yok edilmedi elhamdülillah. Bir şekilde İslam devam ediyor. Müslümanların hayatı devam ediyor. Yani buradan şunu anlayacağız. Allah iman edenlere ve rasullere yardım eder. Onlar hiç eziyet çekmezler. Hiç sıkıntı yaşamazlar. Hiç ayaklarına taş dolaşmaz. Böyle anlamayacağız. Veya bunlar yaşanırsa böyle doğal, doğal olağan süreç yaşanırsa imtihan gereği Allah Müslümanlara yardım etmiyor, vaadini tutmuyor diye düşünmeyeceğiz. Allah'ın yardım olmasaydı şu an yerin İslam olmaz. Şu ana kadar çok daha birkaç sefer tarih sahnesinden silinmiş olurdu. Veya hali hazırda, şu son 8-10 senedir, 20 senedir bizim de bizzat yaşadığımız, şahit olduğumuz bu süreçte Müslümanların gerek sayıca, gerekse yaşadıkları toprak olarak çok çok azalmaları küçücük bir hale gelmiyor. Belki de şu anki İsrail'in işgal ettiği topraklar kadar bir alanın sıkışmaları gerekirdi. Yok, Allahu Teala Müslümanlara yardım ediyor, vadi üzere. Bu dünya hayatında yardım ediyor, ahirette yardım edecek. Ki en çok orada biz bu yardıma muhtar veracağız, ihtiyaç duyacağız. Allah yardımına esirgen olsunlar bizlere. Allah'ın yardımı var. Ancak Müslümanlar olarak biz bu yardımı Düşmanlarımıza galip gelecek düzeyde hak etmiyoruz. Yoksa bir avuç Müslüman, bir avuç Müslüman nasıl Bizans ordusunu yerle bir etmişse, Kisra ordusunu, İran ordusunu yerle bir etmişti bir avuç Müslüman. Allah'ın yardımıyla şu anda o derecede Müslümanlar olsak biz, biz de Kisra ordusu, Bizans ordusunun mesabesindeki derecesindeki ki <gülüyor> düşmana galip geliriz biz Çünkü Allah'ın yardım ettiğine galip gelecek <gülüyor> İnyen surkumullah falah galime lekum. Şayet Allah size yardım ederse ne olmaz? Size galip gelecek kimse olmaz, olamaz, mümkün değil. O zaman döneceğiz biz, bakacağız. Bu aynadaki Müslüman nasıl bir Müslüman? Kendimizi tartacağız, teraziye koyacağız kendimizi. Rüştemin ordusun yerine bir eden Müslüman ordusuyla şu anki Müslümanlar arasındaki farkı çözeceğiz. Eksikleri tespit edeceğiz, ve eksikleri yerine getireceğiz. Yani iş ne oluyor biliyor musunuz? Kardeşler her derste bir şekilde bir vesileyle altına çizmeye çalıştığımız ve işaret etmeye çalıştığımız şeye dönüyor, dolaşıyor. Nedir? Kardeşler dinimizi öğrenmemiz, yaşamamız ve insanlara öğretmemiz gerekiyor. Başka bir çıkış yolumuz yok mu? Dinimizi öğrenme hususuna gevşeklik gösteremeyiz. Öğrendiklerimizi yaşama hususuna gevşeklik gösteremeyiz ve bunları gücümüz yetince, dilimiz döndüğünce bilmeyenlere ulaştırmaya çalışmak Onlara tebliğ etmeye gayret etmek zorundayız. Başka türlü olmaz. Geçen bir derste söylemiştim, tekrar söyleyeyim. 100 bin, 120 binlik sahabiden 80 bin tanesi doğduğu Mekke ve Medine'nin dışına gafav etti. Neden? Çünkü kendileri dışındaki insanlara dini ulaştırma ihtiyacı hissediyorlardı. Görev edinmişlerdi bunu. Allah'a yeminle söylüyorum, eğer biz onların tuttuğu bu yolu yol edinirsek, onlar gibi Müslümanlar olursak karşımızda hiçbir güç, bırak sadece Amerika'yı. Amerika, Amerika yanında Avrupa Birliği'ni dalsın. Da Avrupa Birliği de aralandaki soğukluğu çözsün Rusya'yı da. Kendisine dahil etsin. Hepsini yerle bir ederiz. Vallahi billahi. Ama o mertebede, o değerde Müslümanlar değiliz biz. Şimdi şapkayı önümüze koyalım. Kusurlarımızı tespit edelim ve bu kusurları giderme adım atalım ne söylüyorum. Yoksa ne kendimi tahkir etmekten hoşlanıyorum ne de diğer Müslümanlara laf söylemekten hoşlanıyorum. Ama bu bir vaka. Nasıl bir vücudunun ağrısı, sancısı olan insan önce bu ağrıyı, sancıyı tespit eder. Sonra bunun sebebini bulur, tespit eder. Sonra onu gidermeye yoluna tedaviye gider. Bizim, bizim de bu hususta bir teşhis. Biz Allah'ın yardım vaadine rağmen ve bizden önce de yaşanmış örnekler olmasına rağmen niye düşmanlarımıza galip göremiyoruz? Bunun sebebi nedir? Bunun tespitini ne yapacağız? Bu tespiti yaptıktan sonra çaresine müracaat edeceğiz, başvuracağız. Ondan sonra neticeyi bekleyeceğiz. Ha yok ben bu halimden memnunum. Bir Müslüman olarak. Öyle bir şeye gerek yok. Sıkıntıya gerek yok. Bu zelillikle, bu rezlikle devam etsin hayat. Diyorsa bir insan, herkes biliyor. O devam etsin. Allah yardım edicidir. Yardım edenlerin hayırlısıdır. O vadi gereği Peygamberlerine de, Müslümanlara da, dünya hayatında da, kıyamet gününde de yardım edecektir. Ediyor, etmiştir. Bundan sonra edecektir. Ama galip gelebilmemiz için Allah'ın yardımının tamamını en yüksek noktada, en yüksek mertebede olanı hak edecek takvaya, dinimizi öncelemeye, ahireti öncelemeye, dünyaya değer vermemeye yönelmek zorundayız. Yoksa bu zelillik beni de katlanarak şiddetine <gülüyor> devam edecek. Allah Amin. sonumuzu hayretsin. Allah'ın yardımının bizzat Kur'an-ı Kerim örnekleri var biliyorsunuz. Ve lagat nasrakumullah fi bedir ve entum edille. Gene Alimurad Suresinde yemin olsun ki biz size bedirde de yardım etmiştik Allah Teala. Uhud savaşı'nı anlattığı kısada bölümde bedirde size yardım etmiştik. Ve diyor siz sakınırsanız size gökten 3000 melekle yardım eder. Hatta onlar size şu açıdan saldırırlarsa size 5000 melekle bile yardım edebilir. Diyor ayetlerin devamı. Allah azze ve celle Bedir'de, Uhud'da efendim Hendek'te, Hendek'te geçiyor. Hendek'te daha sonraki savaşlarda Müslümanlara yardım etmiştir. Meleklerle yardım etmiştir düşmanların kalplerine korku atarak yardım etmiştir. Onlar yenip de ayrıldıkları halde geriye dönmeye cesaret edememesiyle, edememelerle Müslümanlara yardım etmiştir. En büyük gerekçesi Allahü Teala'nın yardım, Müslümanlara yardım gerekçesi. Onlar kendilerine bir yara, yorgunluk, sıkıntı isabet etmesine rağmen Allah'ın ve Rasulün çaresine icabet ettikleri için yani samimi oldukları için kendi canlarını Allah'ın dinine ve peygamberinin hayatına tercih etmedikleri için yani kendi canlarını Allah'ın dinini ve peygamberin hayatını tercih ettikleri için onu öncelettikleri için Allah onlara yardım etmiştir. Ümmeti Muhammed ve Allah'ın dini hususunda fedakarlık yapan kimsenin yardımı derhal gelir. Çünkü ihlastır bu, samiyettir. Allah bu samiyeti ister insanlardan. Demiştim ki yardım bazen gecikebilir. Hangi hikmetlerle gecikebilir? Bunu da bir e, alim kitabında derlemiş diyor ki Müslümanlar tam bir olgunluk seviyesine ulaşmamışlardır. Yani Allah'tan yardım geldiği zaman bunun Allah'tan gelen bir yardım olduğunu idrak edemeyecek bir olgunluğa ulaşmamışlardır. Bunu kendi güçlerinden zannederler veya kendi amellerinden zannederler veya ne bileyim, savaş taktiği gereği biz bunu kazandık. Ve benzeri derler. Bir olgunluğa ulaşmamışlardır. Kendi potansiyel ve enerjilerini tam olarak tespit edememişlerdir. Veya hedeflerine tam motive olamamışlardır. Bu durumda Allahu Teala onlar olgunlaşıncaya kadar mevzuyu kavrayıncaya kadar yardımı ve zaferi geciktirebilir, tehir edebilir. Hakeza Müslümanlar bazen değer verdiği şeyi Değer verdiği her ne varsa canı, malı veya aile fertleri. Değer verdiği her ne varsa bunu Allah yolunda feda etme hazırlığında, olgunluğunda, yeterlinde değildir. allah Teala onu ister. Hani diyor ya sahabe Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederken bir ebi ve ümmi babam ve anam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Bu öylesine söylemiş bir laf değil. Eğer senin için bırak kendimi, babamı veya annemi feda etmem gerekiyorsa, ben bunun için hazırım, bunu yaparım. Sözüdür, ahdidir aslında. İşte kişi, Müslüman, kendi canını veya değer verdiklerini veya malını, mülkünü Allah yoluna feda edebilecek çabaya girerse, yardım hazır. Yok girmezse, bu olumlu değilse, biraz çekingen davranıyorsa, kendi değer verdiklerini Allah'ın dininden daha öncelikli kabul ediyorsa o zaman yardım gecikir. Ta ki anlasınlar. Diye. O, o e, ilmi dereceye o efendim imani dereceye ulaşsınlar diye. Bir başka zaferin, yardımın gecikme sebebi üçüncüsü Müslüman daraldıkça kimi müracaat eder? Allah'a Allah müracaat eder. Hatta sadece Müslümanlar değil tüm insanlar. Darda kaldı mı Artık çaresiz kaldı mı eline açar allah Teala'ya dua eder. Hatta ona yani beni bu halden kurtarasan şöyle şöyle olacağım, böyle takvalı olacağım, şu şu kadar sadaka yapacağım, bu kadar hayır hasenat yapacağım. diye e, teklifler de buyurur, vaatler de buyurur. Sonra o sıkıntı baştan gitti mi, Kur'an ifadeleriyle söylüyorum ne yapar? Gene arkası üzere döner. Sanki Allah onu bir daha aynı ortama döndüremeyecekmiş gibi veya karada onu yakalayamayacakmış gibi. Müslümanlar böyle değil elhamdülillah. Müslüman darda kaldığı zaman Allah'a Allah müracaat etmesi gerektiğini zaten bilir. Darda kalınca da Allah'a müracaat eder. Ama hemen müracaat eder etmez. Allah'tan yardım ister istemez. Allah'ın yardımının gelmesini bekler. Allah ise yardımı geciktirir. Aralarındaki irtibat bağ sağlamlaşsın diye. Kuvvetlensin diye. Yani kul Allah'ın arasındaki ki Sıkıl e, bağ öyle sıkı olsun öyle yakın olsun ki bir daha kopmasın diye. Onu biraz daha böyle yardıma muhtaç devam ettirir. O iyice böyle imanı kuvvetlendi mi Efendim Allahü Teala yöneldi mi? Sıkıntılarlar iyice kendisini sardı mı? Bilir ki Allah'tan başkası yardım edemez. Allah'tan başkası kurtaramaz. O zaman yardımını gönderir Azam Cen'de. İnsanlar Allah için çabalarlar. Kimisi cihad eder. Kimisi hayır hasenat yapar. Kimisi Müslümanlığa nehine bir şeyler yapar. Ancak iş istediği randıman olmaz. İstediği bereket olmaz. Acaba bunun sebebi ne olabilir? Normalde bereketlenmesi lazım. Hayır neticelerin çok olması lazım normalde bu yolda. Diyor ki alimler bazen bu işi yapan bu hayır hasenatı, bu cehdi, gayreti cihad yapan insanların niyetlerinde bozukluk vardır menfaat gözetiyordur. Gösteriş sevdası vardır. Veya başka cahili bir dava sebebiyle bu işi yapıyordur. O yüzden Allah'ın yardımı gelmez veya istenen netice tam elde edilemez. Tam Allah yolunda değil yani. Allah yolunda gibi gözüküyoruz zahiren. Dışarıdan bakanlar onu öyle görüyorlar. Ama o Allah yolunda değil, kalpleri Allah azze ve celle biliyor çünkü. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharri ve Müslüm hadisinde Men qatene nitkuna kelimullah hiyel ulya fehuve fi sabilillahi Her kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa işte o Allah yolunda cihat eden birisidir. mücahiddir. İşte o Allah yolundadır. Diğeri değil, Diğerleri değil. Yani ganimet peşinde koşan insanlar vardı savaşta. Nam peşinde, şeref peşinde koşan insanlar var. Veya heyecanını atmak istiyordur. Bulunduğu ortamda sıkılmıştır. Efendim, bu yeni maceralar peşinde koşuyordur. Veya bir başka bir menfaati vardır. Bu işi yaparsam şu menfaati elde edeceğim diye. Bunların hiçbirisi Allah yolunda cehdet eden kimseler değil. Kimdir Allah yolunda cehdet eden insanlar? Sadece savaş değildir bu aynı zamanda. Allah yolundaki her cehdet, her gayret, yani ilim talebi de bu kısma girer. Tasadduk, sadaka da bu kısma girer. Efendim, ilim öğretmek de bu kısma girer. Tebliğ, tebliğ de bu kısma girer elbette. Emri bil maruf, iyiliği. Yok. emretmek, kötülükten neye etmek tebliğe girer aynı şekilde. Yani dışarıdan baktığın zaman Allah onunla cehdetmedir. Bir Müslümana yardım etmek bu kısma girer. Ondan bir zararı def etmek bu kısma girer. Bunu... Allah'ın sözü en yüce olsun, en üstü olsun diye yapan kimse fi sebi'lillah'tadır. Yani Allah yolunda cehab ediyordur. Değilse, bunun ameli Allah yoluna gibi gözükür ama taşıdığı niyetten dolayı bozuktur. Ona yardım gelmez. Veya istenilen neticeyi elde edemez. Şehadet biliyorsunuz, Allah yolunda mücadele esnasındayken gelen ölüme deniyor şehadet, şehit. Bir kimse malını gasp bedeninden korumak için savaştırırken öldürürse ne? Şehit. Şehit. Güzel. Şimdi bir haber var. Başlık altında bir haber. Kendisini gasp etmeye çalışan kişi direnince öldürüldü. Cüzdanında 20 lira para vardı. Yazık olmuş. 20 liraya için değer mi? Gencecik adam. Versek istediğin olur sana. Diyor muyuz? Diyoruz. Ya yazık 100 lira için değer mi? 100 lira için değer mi? Allah anlamı olsun. Diyor muyuz? Diyoruz. Yanlış. 20 lira değil 1 lira için bile mücadele eden bir insan 1 lira için mücadele etmiyor ise yani maksat orada 1 lira 20 lirayı koymak değil. Allah'ın şeriatında malını koru hükmü var. Ben de bu hükmü yürürlüğe girdiriyorum. Allah malını korudu, koru dediği için savunuyorum niyetiyle. Savaşsa, öldürülse bir lira için şehit olur. Boş cüzdan için savaş, savaşsa şehit olur. Niye? Çünkü لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ يَلْ اُلْيَا Yani Allah'ın kelimesi en yüce, en üstün olsun diye mücadele etti savaştı. İman edeyse şehitlik olmaz çünkü bir defa o kendisi iman edecek. Sonra iman ettim dediği dinin bir gereğini yerine getirmeye çalışacak. O zaman ancak Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye mücadele ediyor denir. Ne diyor Allahu Teala? Malınızı koruyun. Yani sen malını koruyacaksın ki başka hırsızlar bunu duyacak. Ya bu mahalleye girilmiyor. Bu mahallenin hırsızlık yapılmıyor. Müslümanların malları güvende olacak. Belki senin boğazından kesileceksin, belki kolun kopacak, belki gözün çıkacak ama o mahalleye hırsız giremeyeceği, duyulacak Müslümanların malları güvenli olacak. Yoksa mevzu sadece 20 liralık mal, 3 liralık cüzdan değil. Bu dinin gereklendiği birisi ne? Müslümanın malı, canı haramdır başkasına. Değil mi? Bu başkasına haram olanı savunmak, Dinin emridir, Allah'ın kelimesidir, hükmüdür. Allah'ın hükmü en yüce olsun diye mücadele ettin sen. İşte bundan dolayı Allah cihad eden bir kimsesin. Ölürsen şehitsin. Öldürürsen cehennemde ebedi çıkamazsın. Burada niyet önemli. Burada 100 lira kurtarayım diye değil de Allah bu 100 lira da olsa, 5 lira da olsa bunu gasp etmek, çalmak, haksızıyla senden almak istemem müsaade etmeyeceksin. Bunun için mücadele edeceksin hükmünden dolayı mücadele ederse işte o Allah'ın mücadele ediyor. Yani Allah'ın ve Resulü'nün bir hükmü varsa bunu böyle yapacaksınız. Şunu şöyle yapacaksınız, şuna müsaade etmeyeceksiniz manalarında. O böyle yapacaksınız, şöyle davranacaksınız, şu şekilde hareket edeceksiniz hükmünü yaşamaya çalışacağız. Bu Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye yapılan bir mücadeledir. Namaz da bunun içindedir. Bundan dolayı namaza giden bir insan her gidişinde her gidişinde her bir adamla, bir sahap kazanıyor. Bir gün siliniyor. Derecesi bir derece yükseltir. Çünkü orada Allah'ın hükmü nedir? Ezan okundu mu? Yani namaz vakti girdi mi? Namaza gideceksin. Ramazan girdi mi? Kendini yemekten, içmekten, şehvet ve arzulandan trenleyeceksin. Oruç tutacaksın. Ülkene saldırı oldu mu? Müslümanların malına, kanına, hızına, efendim tecavüz oldu mu? Saldırı oldu mu? Onları koruyacaksın. Her şeyi bırakacaksın. İşte o zaman Allah yoluna mücadele ediyorsun. Yoksa imkanın olduğu halde seni tutan engelleyen bir şey olmadığı halde bırakır kaçarsan bu Allah'ın kelimesi en yüce olsun yapılan bir iş değildir Allahu Teala böyle durumlarda böyle hallerde onun yolunda mücadele edebilmeyi bizlere nasip etsin Amen. Azze ve Celle ve onun katına şehitlerden olarak çıkabilmeyi Azze ve Celle bizlere nasip meyetsel etsin. Buyuruyor ki Allahü Teala yaa yuhle diname nu imtensurullah yensurkum ve akdamakum. Ey iman edenler. Allah'a yardım ederseniz, kelime kelime söylüyorum. Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Bir kul, aciz, çaresiz, zayıf, gariban, Rabbinin yardımına muhtaç bir kul. Allah'a yardım edebilir mi? Hayır. Edemez. O zaman ne? Buradaki Allah'a yardımına kasıt nedir? Allah'ın Bütün müfessirler aynı şekilde... <gülüyor> Diyorlar ki bu Allah'a yardım mümkün değildir. Kulun Allah'a yardım. Allah'ın yardıma zaten ihtiyacı yoktur. Bu da kastedilen Allah'ın dinine yardımdır. Allah dileseydi dinine insanların yardım etmesini ister miydi? Dinini yardımsız yüceltmez miydi? Öyle yapmadan mı? Dininin insanlar eliyle, Müslümanlar eliyle yüceltilmesini istiyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i indirildiği günden beri tek bir kelime ziyadesi veya noksanlaşması olmadan korumayı üzerine aldığı gibi, dinin de her dönem, kıyamete kadar en üstün yapma üzerine alsaydı buna güç çetirdi. Doğru mu? Öyle yapmadı. Dininin Müslümanlar eliyle aziz olmasını, üstün olmasını istedi. Bize bıraktı yani. Bundan dolayı Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayakların kaydığı gün en büyük kayma da sıratın üzerindeki kaymadır. O zaman size ne yapar? Sabit kılar, kaydırmaz. Yani. Ama ne zaman? Hangi şartlarda? Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Bu dini din edineceğiz. Dava edineceğiz. Bizim hayat önceliğimiz olacak. Önceliğimiz bu olacak. Allah'ın dinini öğrenmek, yaşamak, öğretmek, insanlar arasında yaygınlaşması için gayret. İşte bunu yaparsak Allah'ın yardım vaadi var. Ey iman edenler diye bize seslendi Allah Teala. Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Şart. Nedir şart? Allah'ın dinine yardım etmeniz şartı. O zaman ben size yardım ederim. Vakıan'da sabit kılarım. Bir başka ayette böyle yensurenallahu men yensuru. Allah elbette ki ona yardım edene yardım eder. Yani Allah'ın dinine yardım edene Allah'ta muhakkak yardım eder. Bu vaattir bunlar. O zaman iş bize düşüyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz kendimizde eksiklik varsa eksikliği tespit edip Bunu düzeltiyoruz. Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Allah'ın dinini biz hedef edineceğiz. Allah'ın dini bizim için her şeyden önemli ve öncelikli olacak. İlk vazife olacak. Bizim birinci vazifemiz Allah'ın dinidir. Allah'ın dinine yardımdır. Allah'ın dinine yardım, birinci merhalede, kendi nezdinde öğrenmek ve yaşamak, ikinci merhalede başkalarını öğretmektir. Üçüncü merhalede, bu dine savaş açıldı mı, o savaşa, savaşla karşılık vermektir. Demek ki, En-Nasır ve En-Nasir isimlerinin gereği olarak, yani yardım edici, en iyi yardım eden manalarındaki isimlerin, bir gereği olarak biz yardım Allah katından istiyoruz. Allah'ın desteğine ihtiyacımız olduğunu her daim hatırımıza tutuyoruz. Yardımın onun katından isteneceğini, başkasından yardım istenmeyeceğine mutmayınız, başkasından yardım istemiyoruz. Özellikle de Allahu Teala'nın güç yetirebileceği hususlarda. Kendi nefsimiz için gerek insan düşmanlarımızdan, gerek cin düşmanlarımızdan, gerekse diğer mahlukatlardan korunabilmek için Allah'ın yardımını daima istiyoruz. Son bir cümle olarak şunu söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında Allah'tan nasıl yardım isteneceğini şöyle bize ifade ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen sahih bir hadiste öğretilen dua şudur. Allahümme Rabbi e'anni ve la tu'in aleyh. Ey Allah'ım ey Rabbim bana yardım et, benim aleyhime yardım etme. Yani benim aleyhime olacak şeyler hususunda benim başkalarına yardım etme. Bana zarar vermeler hususunda. Allahümme nsurni ve la tensur aleyh. Bana yardım et, aleyhime yardım etme. Bu bedeni yardım ve manevi yardım. Ben kurli ve la temkur aleyh. Benim lehime tuzak kur, benim aleyhime tuzak kurma. Ve vehdini ve yesirel hüda ve hidayete doğru ulaştır, Hidayeti bana kolaylaştır Ben sürni men bega aleyh Bana karşı azgınlık kapana karşı bana yardım et Bu Nebim sallallahu aleyhi ve sellemin Yaptığı kapsamlı dualardan birisi Bizim konumuzla alakalı olan kısım Allah men ve la tensur aleyh Bana yardım et Benim aleyhime zararıma ziyanım olacak usulada Yardım etme Yapacağız inşallah bu duayı Allah Azze ve Celle En-Nasir En-Nasir isimleriyle bu isimlerin gereği olarak Ümmet-i Muhammed'e yardım etsin. Evet. Azze ve Celle. Ancak bu yardımı tam olarak eksiksiz, kusursuz ve vaktinde hak edebilmemiz için takılmamız gereken tavırlar, yapmamız gerekenler var. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi tespit edip, o eksiklerimizi gidererek en mükemmel, en tam yardıma bizleri e, Azze ve Celle müstahak yapsın layıkhasında bizleri aziz ümmetlerden eylesin. Dini zaten azizle. olarak biz aziz bizi yeryüzünün en aziz ümmeti. Ümmet yaşansın aziz ve bihamdih. <gülüyor>